sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah azze ve celle hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi Cennete girmeyi, cemale görmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle kafirlere fırsat vermesin. Müslümanlara, Müslüman da İslam'ı savunanlara Allah Azze ve Celle yardım eylesin. Allah Azze ve Celle kafirler topluluğunu rezul perişan eylesin. Onları kendi işlerinde birbirlerine düşürsün. Gönderdiği kasırgayla, yağmurla, fırtınayla onları helak etsin. Hem onları hem nesillerini parça parça etsin. Rabbim Müslümanları korusun. Her türlü gelecek bela ve musibetten Rabbim bizleri korusun. Evet kardeşlerim, iman derslerine devam ediyoruz. Konumuz peygambere iman. İlk rivayetimiz Muaz'dan geliyor. Allah kendisinden razı olsun. Aleyhissalatü vesselam, kim kalpten inanarak Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederse cennete gider buyurmuştur. Evet kardeşlerim, Aleyhissalatü vesselam, kim yakinen kalbinde şek şüphe duymadan La ilahe illallah, Muhammed'in Resulullah derse o insan ne yaparmış? Cennete gidermiş bu söz haktır ve bunun gereğiyle amel eden de buna ne olur masar olur Allah Azze ve Celle bunun gereğiyle amel eden sami kullardan eylesin. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar var kardeşlerim. Yani nedir peygambere iman? Herkes la ilahe illallah Muhammeden Resulullah dediğinde cennete girer mi? Söz doğru, mutlak. Ama bu mutlakın yanında bazı kayıtlar var. Yani gerekliliği olan bazı şartlar var. Bu şartlar yerine gelmeden kişi istediği kadar La ilahe illallah Muhammeden Resulullah desin ne yapmaz? Cennete giremez. Nedir bunun şartları? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettim diyen, Allah'tan getirdiklerine iman edip, onunla amel etmeye çalışmayı gerektirir. Çünkü onun Allah'ın Resulü olduğunu tasdik etmek, aynı zamanda bu tasdikte ne yapar? İttibayı ve ona itaatı gerektirir. Bu da Allah'a imana racidir. Çünkü ve Vesselam'a itaat demek, onu gönderene aynı zamanda nedir? Itaat manasına gelir. Çünkü kişi mürsülün emriyle mürsele itaat etmektedir. Yani gönderenin emriyle gönderilene itaat etmektir. Yani şöyle diyeyim, öldüren dirilten kimdir? Allah'tır. Peki ölüm meleği ne iş yapar? Allah'ın izniyle ruhları ne yapar? kabzeder. İşte peygamber de Allah'ın izniyle insanlara ne yapar? Davet eder, hükmeder. Allah'ın izniyle helalı, haramı ne yapar? Ee, i̇nsanlara bildirir. Ama sen bile diyor, sen bile indirdiğimizden yani şey olsan şah ne yaparız? Keseriz diyor. Demek ki ona itaat aynı zamanda gönderene nedir? İtaattır. Yani Allah'a itaat Resuluna itaat. Resula itaat aynı zamanda Allah Azze ve Celle'ye ne yapıyor? İtaatı gündeme getirir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında Peygamber'e itaat etmiş eden Allah'a itaat etmiş olur diyor. Nisa 80. ayette. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kardeşlerim nübüvvet yani haberci nebe kelimesinden türemiştir ki Buna haber demektir. Ancak burada haberciden özel bir haber kastedilmektedir. Yani avama kullanılan bir manayla anlatmak mümkün değil. Bu haberciyi de Allah Azze ve Celle kulları arasında seçerek ona ne yapmıştır? Vahiy bildirmiştir. Onun kanunlarını, emirlerini, yasaklarını, nasihatlarını, vaatlerini, uyarılarını haber vermekle ne yapmıştır? görevlendirmiştir. Bu de aynı zamanda nebi olan habercinin de nübüveti gündeme gelmiştir. Çünkü kendinden bir şey konuşabiliyor mu? Ben kaybı bilmem. Yarın ne olacağını da bilmem. Ben de ancak vahiy yoluna ne yaparım? Tabi olunurum diyor. Yani bir peygamberin peygamber olmasının da ispatından bir tanesi nedir? Allah'tan Azze ve Celle'den aldığını insanlara bildirerek onun da peygamberliği nedir? İspat edilmiş, ön plana çıkmış olur. Hoş geldiniz kardeşler. Peygamber bu haberleri topluma bildirir. Peygamberin verdiği haber eğer insanlara tebliğ edilme ve bu habere çağrılmak için gönderilmiş bir haberse... O peygambere Nebi Resul denir. Eğer sadece kendisinin amel etmesi için gelen bir haberse ve tebliğ etmesi istenmemişse ona da Nebi denir. Resul denmez. Her Resul Nebidir ancak her Nebi Resul değildir. Aleyhisselatü Vesselam hem Nebi hem de nedir? Resuldur. Evet Yüce Allah Kur'an'da peygamberlik alametlerini Birçok ayette bildirmiştir ki bunlardan birkaç tanesini zikredecek olursak Rabbimiz Sübhanahu ve Teala and olsun ki peygamberlerimizi belgelerle gönderdik ki insanların doğru hareket etmeleri, peygamberlere kitap ve ölçü indirdik ki insanlar şaşırdığında, sattığında onlara ne olsun? Bir ölçü olsun diye. Veyahut Allah Azze ve Celle yine kitabında İnsanlar daha önce tek bir ümmetti. Daha sonra sırf alimleri birbirine hasette ne yaptılar? Parça parça oldular ve insanlar da onlara uydular diyor. Allah da onlara bir peygamber ve onunla birlikte bir de kitap gönderdi. Ne için? Aralarında ihtilaf ettiklerine hal çaresi için. Ama sadece ona müminler uyardı. Yani sadece Allah'ın dinine gidip meselesini kim çözermiş? Mümin olanlar çözer diyor. Evet kardeşlerim, demek ki peygamberler niye gönderilmiş? Niye gönderilmiş veli? Hak yoldan insanlar inhiraf etmişler. Sapmışlar. Ama muhabbette, ama korkuda, ama çok güzel, harikulade bir olayda Allah'a ne yapmışlar? Eşler koşmuşlar. Doğru yoldan sapmışlar. Saptıklarında da Allah onlara ne yapmış Azze ve Celle? İbadet edin, ibadet edin ama ibadetlerinizde Allah'a asla ne yapmayın? Şirk koşmayın, amelleriniz boşa çıkmasın diyerek Allah onlara peygamber ve peygamberle birlikte de kitap verdiği olmuş veyahut daha önceki gelen bir vahyin devamında gelenler olmuş. Daha önceki vahyin devamında gelenlere Nebi, kendi başına gönderlene kitap verilenlere Resul denmiş. Evet. Ve her Nebi, her Resul Nebi ama her Nebi Resul değilmiş. Önemli bu. Allah Azze ve Celle kulların bahanelerini ortadan kaldırmak için Peygamberler göndermiştir. Çünkü ikinci Misak'ı da anlattığımızda delil olarak getirdiğimiz ayet neydi Serdar? Hiçbir kavme uyarıcı göndermeden azab edici değildi. 15. Evet. Allah razı olsun. Demek ki uyarıcı yani Resul Nebi gelmeden Allah bir kavme ne yapmıyormuş? Azab edici Değilmiş. Demek ki peygamber gelecek, insanlara hakla batılı gösterecek, daha sonra Allah Azze ve Celle hak yoldan sapanları ne yapacak? Azap o zaman hak olacak. Yani peki bu ayeti kerimenin e, izahını yaparken Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş olduğu sözleri hatırlayanınız var mı? Fetret devri. Mesela sağır, bunak, aklını yitirmiş, çocuk yaşta ölen birisi bunlara hütçe olmuş oluyor mu? Olmuyor. Allah Azze ve Celle bunlardan kalemi dünyada ne yapıyor? Kaldırıyor. Ahirette onlara ne yapıyor? Bir melek gönderiyor. Melekler onlardan ahit alıyor ve akabinde Allah'ın emriyle girin ateş ediyor. Onlar diyor ki biz ateşten kaçtık. Daha demin diyor ahit verdiniz. Ateşe girmeye çalışanlar kurtuluyor, ateşten imtina edenlerse ateşe ne yapıyor? Düşüyor. Yani bu hadisi işte imtihan dünyadadır, ahirette değil, işte fetret olan bölge yoktur falan gibi insanlardan çoğu ihtilafa düşüp birçok sözler söylemişlerdir. Ama yalan söylemesi mümkün olmayan o resul. Bu sözleri söylemiştir, biz de işittik, itaat ettik, bitmiştir. Demek ki Allah Azze ve Celle kullarının bahanelerini ortadan kaldırmak için ne göndermiştir? Peygamberler göndermiştir. Eh. Kardeşlerim, gönderilen davetçilerin, Resullerin gönderilmesiyle kulların ortadan kalkan bahanelerinden biri de şudur. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala bizi kendisine ibadet etmemiz için yarattıysa ona nasıl ibadet edeceğimizi hangi ibadetten razı olacağını bildirmesi gerekirdi. Öyle değil mi? Ya Namaz diyor. Nasıl? Hangi namaz? Kaç dekat? Düşünün edepsiz yükseller bu peygamberi kabul etmeyenler nasıl namaz kılıyor? Duruyor, eğiliyor, kalkıyor. Kafasına göre bir yerlere dönüyor. Ne yaptığı belirsiz. Aynı sirk soytarısı gibi bir şeyler yapıyor ve bunun adına da ne diyor? Namaz diyor. İşte Allah Azze ve Celle bizden istediği ibadetin nasıl kabul olacağını göndermiş olduğu Resul'dan, elçiyle ne yapıyor? Bize bildiriyor. Ne diyor? Haccin menasikini benden alın, benden diyor. Yani şartlarını. Namaz, beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece namaz kılıyor. Oruç Nasıl tutmamız gerekiyorsa ahkamını ne yapıyoruz? Ondan öğreniyoruz. Yani din namına ne gelmişse gökte uçan, kanat açan kuştan dahi bize ne yapmış? Haberdar etmiştir. Evet. Eğer ona secde etmemiz ve verdiği nimetlere şükretmemiz ona ibadet değilse ibadet nedir ve nasıl yapılır? Onlara verilen emirler yasaklanan şeyler, konulan kurallar ve çizilen yollarla kendilerinden istenen şey onlara öğretilirdi ve ne yapacakları konusunda da şüphe kalmazdı. Allah Azze ve Celle'nin Zuhruh Suresinde dediği gibi eğer Rabbim bir çocuk edinecek olsaydı ona tapanlardan ilki ben olurdum. Demek ki çok net altı çizilerek anlatılan tevhid ayetleri nedir? Mevcuttur. Kardeşlerim ortadan kalkan bahanelerden biri de şudur. Bize şehvet ve gaflet verildi ve nefis yüklendi. Yanlışa düşünce bizi uyaracak, hevamıza uyduğunda bizi doğrultacak bir yardımcı gönderilmedi. Ancak nefislerimizden baş başa bırakılınca, Nefsimiz bize galip geldi ve onunla baş ev edemedik. Bu sebeple de günah işledik sözü ortaya geliyor. Mesela düşünün 99 kişiyi öldüren insan daha sonra tövbe etme yoluna gidiyor ve ben tövbe etsem Allah beni affeder mi diyor. Adam ne diyor? Etmez diyor. Ne yapıyor? Onu da götürüyor. Bakın insan kendi nefsiyle baş başa kaldığında Kötülerle aynı yerde yaşadığında iyi dahi ne yapamıyor? işleyemiyor. Ama demek ki insanın içinde bir şey varsa, ararsa, tövbe etmişse, amel bile etmese, gideceğin mevkiye bir adım atsa, o bile insanı cennete ne yapabiliyor? Götürebiliyor. Allah hepimizi mağfiret etsin. Yine ortadan kalkan üçüncü bahanelerden birisi de şudur. Bizim aklımızla iman, Doğruluk, adalet, iyiliğe teşekkür, yalanı, küfrü, zulmü, kötü görme vardı. Ancak iyiliği bırakıp kötülüğe meyletmenin cehenneme götürüp azap getireceğini biz bilmiyorduk. Bunu neyle öğrendik? Ancak gelen bir peygamberle, peygamberin anlatmasıyla, Şimdi birisi müsriflik yapsa, tembellik yapsa, kötülük yapsa, birine sözse, kötü söz yapsa insanlar onu ne yapar? Hazarlar, kötüler, dışlar, arkadaşlık yapmaz, komşuluk yapmaz vesaire. Ama bunun ahiret boyutunu istediğin kadar düşün, kaybî bir mesele olmasa hasebiyle kim bilebilir? Hiç kimse. Öyleyse bu da aynı zamanda nedir? Vahiy gelen, bize bildirilen şeylerdir. Kötülüğü bırakıp iyiliğe yönelenin de ebedi cennetle mükafatlanacağını biz düşünememiştik. Biz bunu ne yaptık? Yine gelen vahiy öğrendik. Çünkü akıl Allah'ın yarattığı ve cennetin veya cehennemin olduğunu idrak ne yapamaz? Edemez. Nasıl olacak da bunlardan birinin isyan edenler diğerinin de itaat edenler için hazırlandığını düşünecek. Bu imkansız olan nedir? Bir şeydir. Bu ancak bir peygamberin gelmesiyle öğrenilecek şeylerdir. Öyle değil mi? Bugün bir söz söylediğinizde bu sizi cennete mi götürüyor, cehenneme mi götürüyor? Bunu düşünüyorsunuz değil mi? He? Aleykümselam. İşte düşünüyorsanız siz vahye tabi musunuz? Düşünmüyorsanız Neye tabi olmuşsunuz? Hı? O ifadeyi Kur'an'da kullanmak istemiyorum ama aklını kullanarak vahiyden uzaklaşan insanlara belki de insanlığını yitirenlere dönüşürsünüz. Evet, Allah bizleri affetsin. Hayatını vahiye göre tanzim edenlerden eylesin. Eğer isyan ettiğimiz için azap göreceğimizi İtaat etmemize karşılık da ebedi mükafat göreceğimizi bilseydik Allah'a ibadetten başka bir şey yapmazdık. Allah Resuller göndererek kulların bütün bahanelerini ortadan ne yapmıştır? Kaldırmıştır. Hani bir rivayet var hatırlıyor musunuz? Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Bunlar ne yaparlar? Allah'ı zikreden ilim meclislerini ararlar. Sonra buldular mı ne yaparlar? Hep birlikte Allah'a onu muştulamaya giderler. Biraz ileri boyuttan devam edelim. Onlar benden ne isterler? Allah Azze ve Celle soruyor. Onlar senin cennetini isterler. Onlar benim cennetimi gördüler mi? Görmediler ya Rabbi. Peki görselerdi ne yaparlardı? Oraya girmekten başka amel etmezler diyor. Peki onlar benim neyimden sakınırlar? Cehennemimden. Peki cehennemi görmüşler mi? Görmemişler. Görselerdi oraya girmemek için ellerinden gelen her şeyi yaparlardı diyor. Demek ki kardeşlerim bu nasları öğrenmemiz bize ne yapacak hayatımıza? Yön verecek. Hayır işlediğimizde, hayra koştuğumuzda Allah'ın emrettiği, resulünün öğrettiği ibadetleri harfiyen yerine getirirsek bu bize ne yapacak? Cennete götürecek, ebedi. Ama sadece dinler, sadece bir nostalji olarak İslam'ı alırsak bir hobi mi fobi mi ne diyorlar, bu şekilde alırsak bu bize hiçbir fayda ne yapmaz? Sağlamaz. Allah özüyle, içiyle, dışıyla bir olanlardan eylesin kardeşlerim. Evet, Rabb'im bize hayır versin. Yine Allah Azze ve Celle Allah Adem'e bütün isimleri öğretti diyor. Allah insanı yarattı, ona konuşmayı öğretti. Yani Allah Azze ve Celle bir topluluğa gönderdiği her peygamberi muhakkak bir ayetle veya bir delille, bir mucizeyle ne yapmıştır? Desteklemiştir. Onu o toplumda saygın hale getirerek onun sözünün dinlenir anlaşılır ve toplumda kabulünü sağlamıştır. Ona verdiği bu ayeti ya da delili halkın hiç güç yetiştiremeyeceği olağanüstü şeylerden kılmıştır. Ve peygamber gönderilen o peygamber salatü selam üzerine olsun hepsinin bu ayetle bu delille peygamberliğini ne yapmıştır? İspat etmiştir. Ve bu da onun peygamberliğinin bir göstergesi olmuştur. Mesela Salih Aleyhisselam'dan bir mucize istediler. Allah ona ne verdi? Deveyi verdi. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan birçok şey istediler. Birçok mucizeler ne yaptı? Gerçekleşti. Ayın bölünmesi, dağın bir yakasına bir şeyine düşmesi, panaklarının arasından suların fışkırması, yemeğin bereketlenmesi, taşın selamlaması, konuşması, ölü bir hayvanın dile gelip Aleyhisselatü Vesselam'ı ikrar etmesi vesaire Vesaire. Demek ki kardeşlerim bunlar çok çok önemli kişinin peygamber olmadığı halde Allah adına yalan söylemesi ona iftira atması da suçların nedir en büyüğüdür bu sebeple Allah Azze ve Celle'nin peygamber olmayan birine halkın güç yetiştiremeyeceği olağanüstü bir delil verip onları fitneye düşürmesi de ne yapmaz düşünülemez. Ancak peygamberlere bu ne yapılmıştır, verilmiştir ve bunun dışında buna hiç kimse onların güç yetiştirdiği gibi ne yapamaz? Güç yetiştiremez. Aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında Hakk'a e, 44-46'da dediği gibi, eğer o Muhammed bize karşı ona bazı sözler katmış olsaydı, biz onu kuvvetle yakalardık, sonra onun şah damarını kopar artık diyor. Hani diyorlar ya aleyhissalatü vesselama o ancak eskilerin masalları onu ancak Muhammed uydurmuştur o işte falanın kahinlerin yanına gidiyor işte ondan ezberleyip size anlatıyor dediğinde Allah azze ve celle ne yapıyor? Bunları indiriyor. Allah bir Resul'e verdiği her ayetle önce onun Resul olduğunu bilmesini sonra başkasının bilmesini sağlar. Bazen de Sadece kendisinin bir nebi olduğunu bilmesini sağlar. Sonra kavmine onun peygamber olduğunu ispatlayan başka deliller gönderir. Resullerin mucizeleri çok değişiktir kardeşlerim. Bunun değişik olması da her kavmin kültürünün, değerlerinin, yaşantılarının ve o kavmin öndeki insanlara verdiği değer ölçüleri neyse Allah Azze ve Celle de Oraya gönderdiği peygambere onların değer verdiği vasıfta göndermiştir ki onu ne yapsınlar? Saysınlar, değer versinler. Misalen Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a dokuz tane ayrı ayet yani delil vermiştir ki bunlar asayı bıraktığında ne yapmıştır elindeki? kocaman bir ejderha olmuş sihirbazların yaptığı o civa ile değnekleri birbirine bağlayıp bırakınca böyle gideni ne yapmıştır kocaman ağzını açıp yutmuştur sihirbazlar anlamıştır ki çünkü kendi yaptıkları sihir onun bir sihir olmadığını onun ancak Allah tarafından ona verilen olağanüstü bir şey olduğunu anlamışlar ve hemen ne yapmışlardır secde etmişlerdir bunun dışında elini Böyle alta koyup çıkardığında Musa Aleyhisselam ne oluyordu? Bembeyaz nur oluyordu ki bunu yapmak mümkün değil. Ancak bu Allah'ın verdiği bir mucizeydi. Sonra her kapının kan olması, suların kan olması, tufan, çekirge istilasının olması, insanların bitlenmesi, kurbanın gökten yağması, yok etmesi ve denizi yarma mucizeleri ki çok büyük mucizelerdir bunlar. Allah Azze ve Celle bunu ancak göndermiş olduğu elçisine ne yapmıştır? Vermiştir. Bunun dışında kimseye verme şeyi yoktur. Ve kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin peygamberlere verdiği nedir? Hı? Keramet değildir. Bunlar nedir? Mucizedir. Peygamberlere verilene ne denir? Mucize. Müminlere verilene de ne denir? Keramet. Şeytanın ettikleri bize de keramet ediliyor diyenlerin yaptığı da nedir? İstidraçtır. Anlatabildim mi? Şeytanın yardımıyla insanları ifsad etmek için yaptıklarıdır ki aynen belki biraz konu dışı ama Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'nin fethinden sonra Lat, Menat, Uzzak, put, Ubel putlarına işte Talha'yı Halid'i Ali'yi radiyallahu gönderdiğinde işte falan yere gidin, onun içinde cin vardır. Ses çıkarır o putun içinde ve insanlar buna o yüzden tapar. Ne görürsen gör, onları ne yap? Öldür demiştir. Yani bunun gibi birçok şeyler vardır. İnsanları saptırmak için şeytanlar her türlü şeyi ne yapmışlardır? Yapmışlardır. Yani onların o yaptığı mucize değil, şeytanın yardımıyla açtır. Yani insanları ne yapma? kandırmadır. Evet. Asa inançsız ve sihirbazlara gösterilen çok önemli bir mucizeydi. O zaman sihir yaygındı. Allah Azze ve Celle de Musa Aleyhisselam'ın asasını hareketli bir yılana dönüştürüp sihirbazların ve sopalarla yaptığı sihiri yutunca bunun bir sihir veya hileyle yapılmış bir şey değil olduğunu ilk yapanlar ne yaptı? Anladılar. Ve Musa Aleyhisselam'ın bu mucizesi de onun gerçek bir peygamber olduğunun ne oldu? Delili oldu. O ana kadar sihirbazlar dahi Musa Aleyhisselam'ı ne biliyordu? Büyük bir büyücü sihirbaz diyorlardı. Çünkü Firavun onlara ne yapmıştı? Böyle aşılanmıştı. Ama sihirbazlar bunu görünce asıl sihirbazın kendileri onunsa Allah tarafından gönderilen bir elçi olduğuna ne yaptılar? inandılar. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Yine sihirbazların katılmadığı diğer ayetlerdense ahiret yoktur diyen Firavun ve kavmine karşı bir delildi. Allah bu delillerle ayetlerle onlara Musa aleyhisselamın benim ve sizin yaratıcınız olan Allah vardır sözünün gerçek olduğunda onlara ne yaptı? Gösterdi. Yine Allah Azze ve Celle Davut Aleyhisselam'a demiri yumuşatma şeyi verdi. Dağlarla, taşlarla konuşma kabiliyeti verdi. Onu emrine verdi. Onlar Davut Aleyhisselam'la beraber sabah, akşam Allah'ı tesbih ettiler. O da Davut Aleyhisselam'ın neydi? Mucizelerinden de. İsa Aleyhisselam'a daha konuşurken, şey beşikteyken, Konuşma kabiliyeti verildi. Bebek konuştuğunda o Yahudilerin önde gelen hahamlarının çoğu ne yaptı? Korkudan yürekleri yarıldı. Öldü. İman eden kurtuldu. isyan edense helak oldu. Gitti. Daha başka İsa Aleyhisselam'a hikmetli sözler verdiler. Verildi. Ve bununla yeni ölen e, bir ölünün dirilme, diriltme şeyi verildi. Veya çamurdan bir kuş yapmasını emretti Allah Azze ve Celle. Allah'ın izniyle kuş, çamurdan kuş dirilip uçtu gitti. Yine avraş hastalığı olanlara İsa Aleyhisselam elini sürmeyle ne yaptı? O tertemiz sıhhat bulan bir insan haline geldi. Ve Allah'ın izniyle ona birçok şeyler verildi. Ve kendisi çarmıha gerilip öldürülmeye çalışıldığında Allah onu göğe yanına ne yaptı yükseltti ve daha sonra Allah'ın emrettiği bir zaman diliminde iki meleğin kanadında yeryüzüne tekrar ne yapacak zuhur edecek ve Allah'ın mehdisine tabi olacak ve Adem oğlu gibi o da dünyada yaşayacak ve vefat edecek bu da Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın getirdiğine tabi olup onunla ne yapacak amel edecek. Evet kardeşlerim İsa Aleyhisselam'a verilen de bunlar. Yine biliyorsunuz Süleyman Aleyhisselam'a verilen mucizeler vardı. O zaman ön planda olan nedir? Birçok şey vardı. Süleyman Aleyhisselam her şeyle konuşma kabiliyeti verildi. Cinler de nedir? Onun emrine verildi. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün namazda yapmadığı birçok hareketler yapıyor. Sahabeler diyor ki Allah'ın nasır, sen bir şeyler yaptın el kol hareketi namazdayken diyor iblis bana musallat oldu. Hatta diyor ateş döktü neredeyse diyor geri çekilmeseydim burnumun deliklerine diyor alev gelecekti. Daha sonra diyor Allah yardım etti onu yakaladım. Boğazından iple mescidin direklerine bağladım. Daha sonra kardeşim Süleyman'ın diyor duası aklıma geldi de onu bıraktım eğer bırakmasaydım gündüz olduğunda Medine'de Medine'nin çocukları, Ensar'ın çocukları onunla oynayacaklardı diyor yani İbnistan. Ama kardeşim Süleyman'ın diyor duası aklıma geldi de onu bıraktım. Yani bu saltanatı benden başka kimseye verme dedi diyor. Evet kardeşlerim. Peygamberlerin sonuncusu Hatemül Enbiya ve kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa gönderilen aleyhissalatü vesselam ise Peygamberler arasında mucize ve ayetleri en çok olandır. Düşünün daha gitmeden iki aylık mesafeyi onun ne gitmiştir? Korkusu gitmiştir. Kendisine güzel konuşma kabiliyeti verilmiştir. Yani az kelime ile çok şey anlatan. Mesela kolaylaştırın, zorlaştırmayın, huzur verin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin diyor. Beş ayrı kelime ama beş kelime ile ciltler dolusu yani şeyler anlatabilirsiniz, yazılar yazabilirsiniz. Hepsi önemli meselelerindendir. Yine davetinde hep önde olan ve hayatı boyunca artan vefatından sonra da ümmeti arasında devam eden ilmin kaynağı neydi? Yazılı ve yazısız, yazısız olan vahiy, Kuran ve sünnet vardı ve bu da Allah Azze ve Celle'nin ona verdiği en büyük mucizelerden nedir? Bir tanesidir. Ve Kur'an en büyük mucizedir. Ve bunu ben indirdim, ben koruyacağım diyerek Allah Azze ve Celle indirdiği vahyin korumasında üzerine ne yapmıştır? Almıştır. Yine kardeşlerim, onu indiren Allah Azze ve Celle bu şekilde vasf ederek Kur'an'da şöyle buyurmuştur. Kitap kendilerine gelince, onlar onu inkar etmişler. Oysa o değerli bir kitaptır. Geçmişte ve gelecekte onu batıl kılacak yoktur. Hakim ve övülmeye layık Allah katından indirilmedir. Doğrusu bu kitap sadece arınmış olanların dokunabileceği saklı bir kitapta mevcutken alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olan Kur'an'dır. Yine Doğrusu sana vahy edilen bu kitap, levh-i bulunan şanlı bir Kur'an'dır. Yine şüphesiz ki bu anlatılanlar gerçek olaylardır. Yine bu indirdiğimiz kutsal kitaptır. Ona uyun ki merhamet olmasınız. Yine dikkat et bu Kur'an bir öğüttür diyor. Ve yine de ki insanlar ve cinler birbirine yardımcı olarak bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler andolsun ki yine de benzerini ortaya ne yapamazlar koyamazlar. Evet kardeşlerim bu ayetlerde Allah Azze ve Celle Kur'an'ın insanların anlayacağı şekilde manzum olarak indiğini ancak manzum oluşunun bir mektup hutbe şiir ve kahinlerin sözleri gibi olmadığını bildirmiş. Yine hiç kimsenin onun gibi bir şey söyleyemeyeceğini bildirerek Aleyhisselatü Vesselam'ın onun gibisini getirmelerini isteyerek kafirlere meydan okumasını emretmiştir. Ve şöyle demiştir Öyleyse onun surelerine benzer uydurma on sure meydana getirin. Sonra sadece bir tane getirmesini isteyip siz de onun benzerini bir sure meydana getirin buyurmuş ve Aleyhisselatü Vesselam Risaletten önce de halk arasında sağduyulu, akıllı olarak bilinen birisi ve bu yönüyle halk arasında bilinen birinin halka dinini çağırırken Allah'ın kendisine bu konuda garanti verdiğini bilmeden Kur'an'dan size getirdiğim surelerden bir mislini getirin ancak buna gücünüz yetmez diyerek meydan okuması düşünlemezdi. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Bundan önce insanların arasında lakabı neydi? Muhammed'in emin. Veyahut ben size bir şey söylesem veya şu dağın arkasında bir ordu var, size saldırmak için bekliyor desem ne dersiniz? Sen Muhammed'in eminsin. Sen asla yalan söylemezsin. Yani aleyhissalatü vesselamın o toplumda öyle bir vasfı vardı ki fıtri hasletlerini korumuş ve insanların o kadar bozulmuşluğun, o kadar ticaretin, yalanın, fuhşun had safhada olduğu bir ortamda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün insanların teveccühünü kazanmış birisi ve aynı zamanda bu ahlaki yapısı da vahye ne yapmıştır? Bir şey teşkil etmiştir, malzeme teşkil etmiştir. Bugün aynı şekilde ele alalım. Bir davetçi ki yalancı, bir davetçi ki sahtekar, bir davetçi ki anlattığının tam zıttına hareket eden, bir davetçi ki sadece sözde bir şeyler söylüyor, özde bir şey yok. Ne kadar inandırıcı, ne kadar bağlayıcı ve insanlara ne kadar yapıcı olur? Mümkün değil. Ama aleyhissalatü vesselam yaptığıyla, konuştuğuyla birbirine asla ters yapmamıştır? Düşmemiştir. Ve ayeti kerimede Allah Azze ve Celle siz insanlara bir şeyleri da kendinizi, Allah Azze ve Celle ayetlerden sürekli insanlara ne yapmıştır? Uyarmıştır. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki Resullerin getirdiği vahiy, bir mislini, bir benzerini getirme mümkün değil. İndiniz, cinniniz, inananız, küfredeniniz, bütün hepiniz yaratılanlar bir araya gelseniz yine de onun bir mislini getirmeniz mümkün değil. Getirmeye çalıştığını söyleyen, ölçen, biçen, yok 19 yok 21 şuna buna getiren, matematiksel şeylere giren ne yapıyor? He? İflas ediyor. Sadece kendini ve kendine inanan birkaç tane kişiyi yoldan çıkarıyor. Başka? Mesela düşünün öyle davetçiyim diye ortaya çıkanlar olmuştur ki, Yaşamış olduğumuz toplumda da birçok insanın başına bela oldular ve toplumun şu hale gelmesine de sebep olan bazı insan toplulukları var. Bunlar insanları ağlayarak, sızlayarak bir yere kadar ne yaptılar? Getirdiler. Dört yıl ağzına geldi mi, koyun bile bakar hangi yoldan gideceğim diye. Anladınız mı? Yani ağlayarak, sızlayarak bir yere kadar getirirsiniz ama... Oyun bile dört yol ağzına geldi mi ne yapar? Bakar. Hala ağlayanların peşinden gidiyorsa demek ki bunlar davardan da aşağı. Yani o da ayrı bir olay. Evet kardeşlerim. Yine peygamberlerin getirdiği Kur'an vahiy en büyük mucizelerden birisi ama peki müşrikler kafirler ne demişlerdi? O ancak bir şiir. Kur'an ne bir şiirdir? Ne de geçmişin anlattığı nedir? Bir masaldır. Allah Azze ve Celle'den gelen nedir? Vahiylerdir kardeşlerim. İşte meydan okuma. Siz de onun bir benzerini bir sure meydana getirin dedikten sonra uzun sure geçiyor. Aralarında olaylar savaşlar oluyor. Müşriklerin ileri gelenleri öldürülüyor. Zürriyetleri esir ediliyor. Mallarına el konuluyor. Ancak kimse bir sure getirmek konusunda bir şey ne yapamıyor? Yapamıyor. Halbuki buna güçleri yetseydi, acizlikleri ortaya çıkmasın diye bu sureyi getirmeleri için canlarını, çocuklarını, mallarını, bütün servetlerini ne yaparlardı? Verirlerdi. Hala da bu kadar kompütür var, bu kadar bilgisayar var. Teknoloji hat safhada. Kıyamete kadar bu meydan okuma nedir? Açık. Var mı getirebilir? Ancak neydi o İskender? Avanakolu oğlu muydu? Ne oğlu? İskender ne oğlu? Evine nesi oğlum, Ha. Avanakolu, oğlu Evine O getirdi bir şeyler. İşte Turhan Fevzoğlu ile bugün toplantı olacak. Süleyman Demirel gelecek, şöyle olacak. Böyle bu tür ayet bunlara getirdiği Kur'an'da. İşte Cibril bana geldi, şöyle etti, böyle etti diye Kur'an yazdı. Deliler bile güldü. Yani deliler... Hani biri anahtar deliğinden bakmış. Bir şeye bakıyormuş. Gördün mü lan demiş. Ulan 30 yıldır bakıyorum. Ben göremedim dedim. Sen ne göreceğin hemen demiş. Onun hesap. Gene internete koymuşlar bir video. Birisi diyor ki hocam diyor. Ben ibadet ettim. Dua ettim. Allah kabul etti mi diyor. Duruyor. <gülüyor> diyor. Oğlum kabul etmiş. Allah diyor. Bana da dua etti. Yani direkt görüşüyor şimdi. Rabbim hepimize hayır versin. Ha böyle satıcılar varsa muhakkak yiyicileri de var. Alıcıları var ki böyle satıcıları var. Yani onun için Allah Azze ve Celle insanları her halükarda dener ve dikkat ederseniz Kur'an'da birçok ayette akıl edenler için düşünenler için bu apaçık bir hidayettir diyor. Akıl edemiyorsa düşünemiyorsa yani bu ...bazen bir koyun bakıyor aşağıya... ...uçurumun altında çok güzel bir ot var... ...ne yapıyor? Hop. Sürü ne yapıyor? Ne diyorlar buna? Koyun psikozu mu diyorlar? Evet, işte. Allah hepimize hayır versin... ...koyun etmesin bizi. Demek ki... ...bugün bile insanoğlu... ...şu teknolojide... ...kendilerini çok güçlü, çok akıllı... ...ve Allah'ın indirdiğinden daha iyilerini yapacağını söyleyenlere ayet açık getir. Yaptıkları anayasalar, baba yasalar kaç sene gidiyor? Kim koyduysa gücü tükendiğinde de bitiyor. ediyor. <gülüyor> Bakın Moskova'da Lenin'in neredeyse göğe erişecek putları vardı. Ne oldu? Ha? Kendi elleriyle yıktılar. Mao'nun putları vardı. Kim yıktı bunu? Kendi elleriyle Mussolini, Hitlerin, Kim yıktı bunları? Ha? O gün güçlülerdi Kendileri diktiler. Sonra fikirler değişti. Allah'ın indirdiğinin dışında Yani hak geldi Batıl, zahil oldu. Zahil olmaya da nedir? Mahkumdur. Hak her zaman haktır ama Hak ehli çalışmayınca Batıl ehli Topyekün hak ehline ne yapar? Saldırır. Öyleyse Müslümanların birlik, beraberlik içinde tevhitte toplanmaları gerekir. Çünkü Allah'ın eli ancak tevhid ehlinin üzerindedir kardeşlerim. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın o zaman Mekke müşrikleri Edip'ti. Çok güzel konuşurlardı. Şiirler yazarlardı. 200 yüz senelik olayları hafızalarında bir kelime katmadan ne yaparlardı? Anlatırlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümü müydü? Evet. Ayetten sabit mi? Evet. Peki getirilenle baş edebildiler. O kadar edip, o kadar güzel konuşan, o kadar şiir söyleyen yani kahinler olsun, şunlar bunlar olsun ne yapamadılar? Hepsi aciz kaldılar. Konuşmada, şiirde, hitabet konusunda ve hafızaları çok güçlüyken ve Heraklüs hadisini hatırlayacak olursanız o zaman müşrik olan Ebu Süfyan ne diyor veli? Yalanı kendime yakıştırsaydım orada yalan söylerdim diyor. Bir müşrik dahi yalanı kendine ne yapamıyor? Yakıştıramıyor. Böyle olduğu halde vahyin karşısına bir kelime ne yapamadılar? Getiremediler. Aciz kaldılar. Bu da Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e verilen en büyük mucizelerden bir tanesidir kardeşlerim. Önemli mucizelerdendir. Ve peygamberlerini peygamberliğinin delillerindendir. Allah tarafından gönderilen bir elçi olduğunun işaretidir, delildir. Evet. Yine bakacak olursak Müseyleme diye birisi vardı. O da işte birçok ayet diye bir şeyler geveledi. Ayet olduğunu ispatlayabildi mi? Yok. Ayetlere yakın kelimeler seçti ama hepsi havada kaldı. O zamanın gelen hikayelerinden birkaç neydi? Hikayeydi. Onlar kendisine güya vahiy geliyormuş gibi insanları kandırmaya çalıştı. Vali s.a.v kendisiyle Medine'de bir evde bir araya geldiğinde Anlat dedi. Yüzüne bile bakmadan dinlerken söylemetir Kezzam Muhammed dünya büyük. Gel istersen bölüşelim. Yarısı senin. Yarısı benim olsun. Yani niye kavga edelim ki dediğinde Aleyhisselatü Vesselam oraya kuru bir hurma dalıyla gitmişti ve ikisinin arasına koymuştu. Vallahi sen benden şu kuru hurma dalını daha istesen onu bile sana vermem dedi ve oradan çekti gitti. Daha sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra onu kim öldürdü? Hamza'yı şehit eden Vahşi onu da ne yaptı? O indirdi. Allah kendisinden razı olsun. E, O boynu omuzun üstüne fazla geldi. Ayaklarının dibinde istirahata çekildi. Evet. Demek ki kardeşlerim Herkes bir şey söyleyebilir. Herkes güzel konuşabilir. Çok akıllı birçok hafızasından bir şey diyebilir. Ama bu peygamberin konuştuğu gibi, getirdiği gibi ne yapmaz? Olmaz. O Allah'ın onlara verdiği nedir? Mucizelerden bir tanesidir. Araplar aleyhissalatü vesselamın e, aşağıdaki sözlerini hatırlatarak şöyle demediler. Sen bize Kur'an gibisini getirmemiz konusunda bize meydan okuyordun. İnsanlarla cinler toplansa böyle bir şey yapamayacaklarını iddia ediyordun. Sonra sen onun gibi olan şu sözleri söylemezdin. Yalan yok ben bir peygamberim. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum. Vallahi Allah olmasaydı hidayete eremezdik. Ne sadaka verebilirdik ne de namaz kılabilirdik. Bize sekin etiğindir. Düşmanla karşılaşınca ayaklarımızı sabit kıl. Gerçek hayat, ahiret hayattır Allah'ım. Ensar ve muhacirine merhamet et Allah'ım. Yine Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde altının kulu, gümüşün kulu, gömleğin, elbisenin kulu helak olsun. Böyle kişiye verilirse memnun olur, verilmezse kızar. Helak olsun, baş aşağı yuvarlansın, Vücuduna ayağına diken batsa onu çıkaracak bulamasın diyerek Allah'a kulluk yapamayıp Allah'ın verdiği nimetlerin kulu olana da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Lanet etmiştir. Ama Aleyhisselatü Vesselam'ın misal bir deminki söylemiş olduğu reciz mi diyelim, şiir mi diyelim? Bunu nerede söyledi? Bir mescidin, Medine mescidinin yapılırken, kerfişleri taşırken söylediği sözler. Hiç kimse dememiştir ki Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözleri Kur'an gibidir. Kur'an'dan bir ayet ne yapmamıştır insanlar? Dememiştir. Onun peygamberimizin bir sözü olduğunu ne yapmıştır? Söylemiştir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın Sözüyle e, vahyi sahabe ne yapardı? Ayırırdı. Ama bazı meseleler vardır ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi sözü mü yoksa ona verilen bir vahiy mi karıştırdıklarında kendisine ne yaparlardı? Sorarlardı. Eğer kendi görüşü olduğunu söylerse Aleyhisselatü Vesselam o zaman derlerdi ki biz işte şöyle şöyle yaparız. Aleyhissalatü Vesselam onlara ne derdi? Ben size dininiz meselesinde bir şey emredersem bunu ne yapın? Yapın. Ama dünyalık işleri benden daha iyi bilirsiniz demiştir. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Öğrendiğimiz doğrularla amel eden samimi kullardan eylesin. İnşallah bir dahaki ders kaldığımız yerden. Devam ederiz. Bugün Aleyhisselatü Vesselam'a imanla alakalı önemli meselelerin altını çizmeye çalıştık. Mucizelere gelince anlatmaya kalksak belki aylarca Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerini anlatsak bitmez. Ama bu konuda Allah kendisinden razı olsun belki burada da var. İmam-ı çok güzel bir eseri var. iki cilt. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleri, Allah'ın ona verdiği mucizeler diye hadislerle, delillerle tek tek tek ne yapılmış anlatılmış. İşte ağacın selamlaması, bir ağacın yere, yara yara gelip yanına gelmesi, suyun çoğalması, ölünün konuşması falan falan falan birçok mucizeleri delilleriyle ne yapılmıştır anlatılmıştır. Bunların içinde en büyük delillerden bir tanesi de Kur'an'dan sonra nedir? En çok inkar edilen a.s.m'ın miraca çıkma meselesidir ki inşallah bir dahaki derslerde de bunların üzerinde durmaya çalışacağız. Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim subhanahu ve teala hak için çalışanlara, hak için mücadele verenlere yardım eylesin. Kafirlere fırsat vermesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşeden la ilahe illa ente Estağfurullah ve tobiyle. Ve elhamdülillah.